Kalmadı. Ama e, şimdi bu yeni bir ders eklediğimiz için, dersi ikiye böldüğümüz için yarısı fıkıh, yarısı dua ile alakalı. Duanın genel konusu da inancı meseleleri kapsadığı için biraz işte Allah, Muhammed, Peygamber vesaire bunlarla da biraz alakalı olduğu için e, her zaman ehl-i sünnet şunu yapmışlardır. Eğer birden fazla mevzu işlenecekse bir ortamda önemine göre sıraya alırlarmış mevzuya.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 Şimdi kullar da kudret sıfatına sahiptir ama Allah'ın kudreti ile kulların kudreti bir değildir. Mesela ne gibi? Allah'ın ilmi vardır değil mi? İnsanların da ilmi var. Ama Allah'ın ilmi ile insanların ilmi bir değil. Allah görür biz de görürüz ama eşit değil. Mesela ben bu duvarın arkasını göremem ama Allah Azze ve Celle görür. Bu kudret de böyledir. O yüzden kudret aslında karşı tarafa zelilliği, karşı tarafa bazı, Allah'tan gayrısına verilmeyen özellikleri vermektir aslında. O yüzden bunda bir dikkat edeceğiz öncelikle. Şimdi bakın Allah Kur'an'da bunu beyan ederek çok güzel bir ayet söylüyor. Ayet Yunus Suresinde diyor ki: "Ve in yemses ki Allahu bidurrin, fala kashifalehu illahu. Ve in yurid hayrin bi khairin, fa'dlihi." Eğer Allah sana bir zarar verirse, bir zarar vermek isterse, yani başına bir zarar gelecekse kaderden dolayı Allah'ın yazdığı, sana bir şey verecekse, Fe la kashife illahu. Onu ondan başka kaldıracak, defedecek yoktur. Ve en yurir yurizke bi hayr. Eğer sana da bir hayır isterse Allah dilerse fe la radd fazli. İşte bu Allah'ın vereceği sana fazlı kimse reddedemez, kimse geri çeviremez. Bakın başka bir ayette de yine Rabbimiz ne buyuruyor? Fatır suresi. Diyor ki: "Ma yaftahullahu lin nasi min rahmetin fe la mumsike laha ve ma yumsiku fe la lehu."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 İsteme, isteme noktasında beni yine koru bu şekilde diyor Ya Rabbi. Yani o kadar bir önemli. Bir evet tabi tabi tabi. Şimdi Buyurun. ben evde e, tedbirsiz ayrıldığımdan dolayı yolda kaldım ben yolda. Evet. Gemiye e, binmek zorundayım. Gemiye evet. de binmek zorunda olunca cetim almak zorundayım. Aynen. Ama ben param yetmedi. Yani evet evet evet, e, evet, evet. Söylüyorum. Şimdi ben o yana gidiyorum, bu yana gidiyorum. Böyle bir türlü şey yapamıyorum yani siz söyle. Evet. Derdinizi söyleyemişsin. Yani sene oldu bu olay. Evet. Dedim Allah'ım sen bilirsin dedim yani. Yani bu olarak şey yapma yani. İçimden böyle bir evet. doğa yaptım. Evet. Kutuya geldim. Jato kutusu var ya. Jato kutusuna elim attım. Şey yok jatonu kim bırakır yani oradan. 200 yüz kişi geçiyor yazın ortasında evet. yani. Evet. Şimdi ben diyorum ki içimden yani artık diyorum bir pislik yapayım da yani diyorum hmm. adama en yani sonunda yani şimdi bayan var bu arada bu arada bir şey söyleyeyim. Bayan görevli var yani burada İTO'da. Evet. Diyorum pislik yapayım da diyorum hiç olmasa diyorum adam beni geçeceksin yani doğru söyleyemiyorum yani. Şimdi orada bir tane. Selam. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Ama bayan geçmedi önce ben elbette jeton kutusuna attık bakmıştım yani jeton yoktu. Evet. Bayan geçti artık Allah'a gülüm sen bilesin dedim yani bir yol göster bana dedi. Şimdi böyle bir dua daha geldi. Yeni de diyorum gittim jeton kutusuna bir tane jeton dedim sen varsın. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Gerçekten arkadaşlar bu benim Hı. başıma böyle bir şey geldi ya. Yani. Elhamdülillah. Yani ne diyor Allah zaten siz Allah'tan korkarsanız sizi hiç ummadığınız yerden bir rızıklandır işte bu da bir rızık yani.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 Gelecek zaten mesela ihlas, felak ve nas surelerini okuyup elini üfleyerek vücuduna sürmek. Bakın bunların hepsi dua. Tuvalete girerken dua. Allahümme enniye euzu bike minel khubsi vel khaba'i isteriz mesela tuvalete girdiğimiz zaman. Çıkarken mesela ne deriz? Gufran deriz. Değil mi? Mesela meşrde girdiğimiz zaman. Allahümme bismillah s-salatu vesselamu ala Allahümme li rahmetik. Çıkarken ne deriz? Bismillah s-salatu vesselamu ala Allahümme li fadlik. Kabirden geçtiğimiz zaman selam aleyküm hele bikum minna lena ve Her yerde dua var sabah akşam. Sabah akşam dua var. Mesela abdestten sonra la illallah la kulli şey'in kadir. Diyor ki kim derse böyle futehat Cennetin 8 kapısı açılır diyor abdestten sonra bunun Vesaire bir sürü. Yani o yüzden biz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 Tamam. Ha, o yüzden onu. getireyim mi ya. dua kitabını? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, inşallah yani öyle yapalım. kerim şey. Aynen, Hayatımız aynen, hayatımızı şey in, tabii, aynen. Hayatımızı tabi, aynen. çok güzel bir şey bak. Yani Kur'an inmiş bize. Bir de onunla hayatımızı biz tanzim etmezsek. Değil mi? Bir de hayatımızı onunla tanzim etmezsek ezan mı okuyor?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 Kullan, e, çeşitli temayimler kullanıyorlar. E, bunlardan bir tanesi mesela bir sürü temayim çeşitleri var. Bunlardan bir tanesi boncuk usulü dediğimiz. Boncuk. Yani böyle boncuk tipi. İşte günümüzdeki nazar boncuğu de. İşte. Yani o zamandan gelmiyor bu. E, i̇şte çocuklar nazardan korunsun diye mesela günümüzdeki nazar boncuğu gibi. Mesela El-Ezheri tehzib Luga kitabında anlatıyor mesela bunu. Bugünkü işte günümüzdeki mesela çocukların taktığı. Tabi bu eee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 kendisiyle o gece ilişkiye girerse yani çocuk yapma niyetiyle ilişkiye girerse kadın hamile kalır Gebe kalır buna inanıyorlar di. Lisan Arap'ta söylüyor bunu. Buna inanıyorlarmış. Bundan da akra deniyor. Bunu takıyorlar özellikle kadınlar kendilerine. Bir de elveci dedikleri şey, bu da bir kırmızı bir boncuk. Elveci dedikleri kırmızı bir boncuk. İşte hastalıklardan korunmak için de takıyorlarmış bunu. Bunu da hastalıktan. Yani demek ki bir sürü bunların boncuk çeşitleri var. Hepsini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 El-lûlû diyoruz biz ona gerçi Arapçı. Lûlû derler değil mi? Lûlû müydü? Bunu işte denizden alıyorlar. Nazar için, değmemesi için takıyorlardı onu. O zamanki insanlar. Şimdi inci takmak serbest yani. He, şimdi tabii ortada, <gülüyor> ayrı bir şey tezyim. Evet. Bunu da cevher esihahda bildiriyor zaten. Bir de el yeşip dedikleri, el, e, el yeşip dedikleri bir boncuk tipi var. O da sarı hastalığından korunmak, defetmek adına onu takıyorlarmış. Sonra zümrüt vesaire bunları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 bizzat onun zatına yönelirse. Bunu çözelim artık yani inşallah. Çünkü bu hep yanlış anlaşılıyor insanlar tarafından. Sonra o kafir bu kafir oluyor. Sonra başımıza tekfir mevzusu çıkıyor. Buna dikkat edelim inşallah. Yani nazar boncuyu takan birisine sordum. Yani bunu niye takıyorsun diye. Onu dedi ki yani onu görüp de maşallah desinler <gülüyor> nazar değmesin ha. diye. Ya, ha, yani böyle biz yani zaten aklı başında bir insan e, boncuğu bizzat kendisinden istemez. Hani bunun eli mi var, ayağı mı var, görüyor mu ki Allah katında değer... Böyle bir şey yok yani. Hani çok olağanüstü güçleri var da nazar boncunun değil. Diyorlar ki bu nazar boncuğu bir örf ve adetten dolayı bu vesile gibi görünmüş. Bunu takıyorlar ki Allah bize bunun vesilesiyle. Bunlar vesileler, zate, bizzat yönelmediği müddet küçük şirktir. O yüzden e, İmam-ı Rabbani'nin Hazretleri hürmetine beni affet dediğin zaman bunların hepsi küçük şirk. Ama ey i̇mam Rabbani dediğin zaman bu büyük şirk.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 ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor ki inner rukva temaim ve, ve tivala şirk. Rukya, temaim yani aslanlar, tivala de aynı şey bu kadının kocasına birbirini sevdirmesi için takılan. Bunların hepsi şirktir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih senetle. Ahmed bin Hanbel'de var, Ebu Davud'da var, İbn Mace'de var, Hakim Müstedrek'inde. Çünkü rukya, de. rukya dedim. Rukya gelecek ha. Aslında buradaki hadisteki rukyadan kasıt meşru olmayan rukya. Yoksa rukyanın meşhur olan kısmısa. Çünkü neden bu hadis onun? Bunu kaslaştıran rivayet var. O da Kur'an'ın şey olduğu. Anladım. Geriye batıllar kalıyor. Bir şey has kılınmış. Mesela talebelerin hiçbirini sevmiyorum bu rivayet. Yarın geldim dedim ki Ahmet hariç ne oldu? Geri talebeler sevmedim umum üzere kaldı. Kim hariç Ahmet. Bu fıkıhta yani bu dinde bir usuldür yani. Umum husus deniyor buna. Evet. Yine eh, Ahmet ibn Hanbel diyor ki men allaka temimeten fakat eşrak. Kim temime asarsa Ahmet'in sünnetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim diyor temime asarsa fakat eşrak şirk koşmuştur.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 Veya böyle şirk ol, olduğunu net bir şekilde değil, haram diyorlar bunlar. Mesela bunu kim söylüyor mesela men edenler, Mesela Abdullah İbni Mesud. Musalif İbni Ebi Şeybe de bunu söylüyor. Sahabelerden bak, haram olduğunu söyleyen. Kaynak da veriyoruz. Şimdi bugün e, etrafta çok size söyler akrabalarımız, ya bu Kur'an'da asacağız ne olacak? Ya İbni Mesud yani. İlim, ilimde dar ağacı, dar ağacı. Düşün, Musalif İbni Ebi Şeybe de söylüyor bunu. Haram olduğu görüşünde, İbni Mesud sahabelerden. Sonra... E, Hüzeyfe radıyallahu anh'ın kavlinin zahiri buna delalet ediyor. <gülüyor> aleyküsü selamu aleyküsü Aleyhisselam. <gülüyor> Yine bu da e, e, şeyde e, El-Edeb-i e, İbnül Muflih'te var bu rivayet. Sonra ukbet bin Amir radıyallahu anh Musannif İbn Ebî Şeybe'de haram olduğu. Bakın haram olduğunu söyleyenler izlediğim arkadaşlar bu önemli. Yani bugün birisi sizi muhatap alırsa git hesabını İbni Mesud'a sor dersin mesela. Çünkü bunlar Allah Resulü'nün hesabı. Bunlar çok önemli. Bu isimleri en azından iki tanesini aklımızda tutalım. Bak şimdi yedi sekiz tane isim sayacağız burada. Ukubet İbni Amir dedim. Radiyallahu anh sahabe. Musannif İbni Ebi Şeybe de bunu söylüyor. Hüseyfet Radiyallahu anh'ın kavli. Musannif İbni Ebi Şeybe de bunu söylüyor. İbni Ukeym Radiyallahu anh'ın Musned İbni Ahmet de bunu söylüyor. Sonra tabinlerden İbrahim Ennekay. Alimlerimizden Musannif İbni Ebi Şeybe de bunu söylüyor. Sonra Ahmet İbni Hanbel'den bir rivayet de böyle.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 Şuresi var İbnu İbnu Arabi var Arabi. Kitaplarda insanlar Karıştırıyor ya diyor ki ben bir kitap okuyorum İbnu Arabi'yi bir övüyor Bir de bir okuyorum adam diyor ki kafir Onu karıştırmıyorum O, o zemmedilen işte bu İbnu Arabi e, Alim olan da İbnül Arabi bir Erifler var yani İbnül Arabi Arasında fark var İbnül Arabi malikidir kendisi fakihtir. büyük. İbnül Arabi de haram olduğunu söyleyen <gülüyor> Bak al sana maliki mezhebi de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 Caiz görenler arasında. İşte Müstederek Hakim'de var bu. Esunel-i Kubra Bey-Haki'de var. şerh Sünnelerin Sünnet'in Begavi'nin Sünnesinde var. Hazreti Ayşe'nin bu rivayeti. Hazreti Ayşe görenlerden. Takabilirsin. Demek sahibi arasında ne var? İhtilaf var. Evet. Sonra Abdullah İbni Amr İbni'l As. Rivayetinin zahiri buna delalet ediyor. Said İbni'l Museyyeb tabiinden Musannif İbni Ebi Şeybe'de. İbni Sirin yine Musannif İbni Ebi Şeybe'de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 Hani şimdi mesela geldi günümüzde işte biz hocaya gittik muska edeceksin ki dört mesebbede haram Kur'an-ı Kerim dışında vesayetin sünnet dışında bir şey takmak hani mesebb diyorsun aslanı dört mesebbede göre haram delil caiz olduğunuz izleyenlerin hepsi Kur'an-ı Kerimle kayıtlamışlardır vesayet sünnetle anlıyor musun? O yüzden buna çok dikkat edeceğiz yani evet bu da bu da insanlar tarafından pek bilinmeyen bir nokta bunu önem göstereceğiz. bela nazil olduktan sonra takabilirsin diyor bunların çoğu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 Kur'an'dan daha güzel ne var ya benim baş başa bırakılacağım diyorlar. Bu hadisle istilal ediyorlar. Halbuki bu birinci görüşün delilidir biliyor musun? İkinci Hı. görüşe cevap olarak. Ama ikinci görüş bunu kendine çok güzel delil olarak alabiliyorlar ve güzel de bir yaklaşım zahiren baktığınızda. Ama şimdi tabiri caizse öyle bir güzel cevap vereceğiz ki sönecek bunların bu Tamam mı? Yani bu işin tabii latifesi. Ama anladınız değil mi istilal noktasını? Hı. Baş başa bırakılır ve bu insana kafi gelir diyorlar. Hı. Neyden kafi gelir?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 Elhamdülillah dersem yana da bir de salatı ekleyeyim. Nasıl Allah Kur'an'da umum olarak ne demiş bize? Salat getirin. Ben de elhamdülillah yene dedim ki elhamdülillah ve salatu ve selamü ala resulullah. Bunda bir zarar var mı? Olmaması lazım mantıken değil mi? Çünkü ayette ne diyor? Resul'e salat getirin. Şimdi böyle yapıyor bir tane sahabe. Diyor ki, hap şu mesela. Elhamdülillah es-salatu ve selamü ala resulullah. Sahabe onu uyarıyor. Diyor ki biz Resullallah'tan böyle duymadık. Halbuki salat umum e, hayır değil mi? Hayır.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 e, atsın abi bunu. Namazdan sonra hiç demesin. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber 33 kere. Nasıl üstünde değil mi? Ha ağzından çıkmış ha üstünde. Al aynı mantık size. Değil mi? Sen al, sabah akşam zikirlerini bize söyle Allah Resulü. As üzerine kıyamete kadar. Aç, at, aç üzerine şey. E, yaz üzerine e, ihlas, felaknaz geceleri yatarken hiç okuma. O yerine geçsin. Sabah akşam zikirleri yapma. Namazdan sonra zikir. Hatta Fatiha'yı as abi kendine. Namazda Fatiha okuma. Ne gereği var kendine yoruyacaksın. Göreceğim. Hatta bir de rükü se çiz, se secde çiz. As böyle rükü de etme, secde etme yani. Evet. Hadi. Ha ağızdan çıkmış ha omuz. Ya böyle bir mantık var mı? Şeriat sana rük ya dediği zaman rük yehiyel kira'a. Rük yehiyel kira'a. Rük ya, kıra'at demektir. Okumak demektir. Ha üzerine astın ha ağzından çıktı. İyi abi ben sana selam vermeyeyim. Ha içimden geçirdim ha ağzından söyledim. İyi ben burada hiç sohbet etmeyeyim. Böyle hepimiz yüzümüze bakalım. Ha ağzından. Böyle bir mantık yok yani dinde. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyoruz ki bu şekilde yaklaşılmaz yani. Anlatabildim Ha bir de şeyi deli getiriyorlar işte Hazreti Ayşe'nin bir lafı var. Hazreti Ayşe diyor ki etemaim maulike kablun bela ve ba'dahu Bunu işte hakim Hakim'de söylüyorsun. Han yani Kubra Bey hak de söylüyor vesaire. Ne diyor? Diyor ki beladan sonra asılan şeye temaim denir. Bakın şimdi. Burada da bir ince istidlal noktaları var arkadaşlar. Bunu da anlayalım. Bakın.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 Hiç gitme ona. Ve bu insanları tembelliğe de uğraş, şey yapmasın. İnsanlar biraz budin yani. Tutsunlar biraz bari iki tane ayet ezberlesinler ya. O kadar da şey değil yani. Üçüncüsü, şu olay var. Asan kişi tuvalete gidiyor vesaire. Çocuğu asıyorsun, o çocuk pislikte oynuyor. Tuvalete gidiyor vesaire. Bunların hepsi. O yüzden biz diyoruz ki Allah-u alem, e, Haram diyenlerin delili daha güçlü. Sedd-i zeray babı da zaten çok açık. Allah-u Alem. Hemen da geçelim kısaca. Fazla da olmadı zaten. Daha 33 dakika. Tamam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 İşlediklerimizle amel edeceğiz. Yoksa başımıza bela olur ha. Yani biz buraya geliyoruz ama. Hz. Ayşe bir gün geliyor birisi soru soruyor. Cevabını alıyor gidiyor. Yine ikinci gün geliyor bir soru daha soruyor. Onun da işte fetvasını alıyor gidiyor. Üçüncü gün geliyor. E Hz. Ayşe diyor ki sen sorduklarını amel ettin mi? Yok. E niçin o zaman Allah'ın hüccetini arttırıyorsun üzerine abile yani? Niçin Allah'ın hüccetinin üzerine kırdırıyorsun?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 Arabası olan e binek duası var. İşte bu, o zamanki binek, bu zamanki at. Şey, e, araba. Böyle, değil yani mi? Ayette evet. geçiyor zaten değil mi? O, evet. O, Tabii. Aynen öyle. Evet. Şimdi evet. buliman... Büyünün tanımı. Büyü şeytanlardan öğrenilen bir takım sözler, kendilerine üflenen düğümler, tılsımlar, sözlü tılsımlar, ilaçlar ve çeşitli evet. duman ve tütsüler kullanarak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 Adam bir, Yemenli bir tane şey adamı havada havaya kaldırdı. Ben elimi de altına soktum diyor. Ağabey. Gözümün önünde. Elimi de altına soktum. Çevirdim falan. Hiçbir şey yok yani. Adamı uçurdu. Cinler istihdam ediyoruz diyor. Adam. Normal. Pakistan'dan Yılanı Ahmet Çağatır'da da ya. İp ya ip, İpi adam evet. semayiş kaldırtıyor ya. Adam osulu ipi çürüyor kayboluyor. Ben e, şey yaptım. E, yani benim bir tane arkadaşım Suud'da söyledi. Samimi yani da iyi birisi. Benim ders halkamdan. Diyor ki iki tane polis işte e, e, supta şey alıyor e, ihbar alıyor gidiyorlar büyücünün evine Sivazın evine kapıyı kırıyorlar adam böyle havalanıyor tam adam böyle havalanıyor tavana kadar polisler dona kalıyor zaten böyle polisler dona kalıyor sonra basıp kaçıp gidiyor adam ya yani. onlar böyle bir polis bir şoka giriyor basıp kaçıp gidiyor yani acayip. Ha.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 Tamam. E, bunu e, mutezile söylüyor. Mutez, e, sadece tabii Muhtezile değil bunu Maturdiler de söylüyor. Tabii mesela Türkiye'de Akide Maturdi ya Haniflilerim şu anki Akide'de. Onlar bilmez tabii kendi mezheplerini. E, maturdi mezhebi de böyle söylüyor. İbn-i Hazm de böyle söylüyor. Alimlerden. Bunlar diyorlar ki sihirin hakikatı yok. Ancak bunlar ehl sünnete mukaleve ediyorlar. Bunların hem söyledikleri Kur'an'a ters hem de sünnet'e ters. Önce Kur'an'a gelince Allah Azze ve Celle Bakara suresinde şöyle buyuruyor وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ وَلَاكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا Diyor ki Süleyman kafir olmadı, küfretmedi. Ancak şeytanlar küfrettiler. Kafir oldular. Neden? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحرًا. İnsanlara. Sihri öğretiyorlardı. Şimdi bu ayette sihir hakiki olduğu var ortada. Neden? Eğer e, sihir hakiki olmasaydı öğretilmesi diye bir şey söz konusu olmazdı. Ne, ne öğretilir? Bir hakikati Gerçekten. olan bir şey öğretilir. Yine Allah Azze ve Celle e, onların bu sihiri insanlara öğretmesini bize haber vermezdi. Eğer hakikati olmasaydı sihir. bu birinci değil. Yine o ayetin devamında <gülüyor> diyor Allah. Diyor bu sihirle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 Yine Allahu Teala Felak nüresi, suresinde ne okuyoruz biz? Kul euzu birabil felak min sharri ma halak ve min sharri gasiqin iza vekab ve min sharri Ney? Düğümlere üfrenlerin şerrinden sığınmak var o ayette. Demek ki bu, bu şerrin hakikati var ki Allah bize neyi emrediyor? Şimdi Allah Azze ve Teala ne diyor? Min sharri neffasati fil Düğümlere üfrenlerin şerlerinden sığınırım diye diyor. Tamam mı? Şimdi Allah azze ve celle düğümlere üfrenlerin şerrlerinden sığınmamızı istiyor. Eğer bunun hakikati olmasaydı Allah azze ve celle sığınılmasını istemezdi. Hakikati olmasaydı. Hakikati olmayan bir şeyden ne sığınacağım, değil mi? Madem ki Allah azze ve celle özellikle bundan sığınmamızı istiyor, bu da bunun ne kadar tehlikeli olduğunu ve hakikati olduğunu gösterir. Yine hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sihir yapılıyor. Buhari'de sihir yapılıyor. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyler yapıyor yapmıyor yaptı zannediyor veya tam tersi oluyor vesaire. Nebi saselemez. Tabii bu vahye yansımaz. Tamam çünkü o cevabevesinden konuşmaz. O ayrı bir bu. Devam edelim inşallah. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helak edici yedi şeyden uzak durulur. Evet. Asap ey Allah'ın Resulü onlar nelerdir diye sorunca şöyle buyurdu. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı canı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 Nitekim Ashab-ı Kiram'ın büyüklerinden Ömer bin El-Hattab, Cundu bil Hayr, El-Ezdi ve Hafsa bint Ömer bin El-Hattab gibi bazı sahabiler büyücüleri öldürmüşlerdir. Evet. Büyücü, bir insan büyü yaptı. O, o İslam devletinde öldürdüler. Hemen bir kılıç darbesiyle öldürdüler. Ve bu sahabeler de emretmiştir kimi öldürmüşlerdir vesaire. Tövbesi kabul edilir mi edilmez mi? Bunda ihtilaf edilmiş?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 büyü büyüyü bir büyüyü yaparak çözeceksin. Mesela örnek. Bu şeytanın amelindendir Hı. ve haramdır. Haramdır. O yol kullanılıyor. Nitekim Cabir Abdullah el-Ensari radıyallahu anh, gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine büyü çözmek hakkında soru sorulunca o şeytan işidir demiştir. Şimdi burada bir işgal var. Ha, soruyorlar. Diyorlar ki e, Nebih-i Saselem'e büyü çözmeden soruyorlar. Ne diyor? Bu şeytan işidir. E, hangi büyüden bahsetti? Büyü büyüyle çözmekten mi bahsetti yoksa genel olarak mı? Genel olarak. Yani o zaman bu hadise göre e, hiç büyü çözemezsin. Ha, bu bazı kişilere işgal olmuş. Geçmiş tarihte. Ama bu işgal olmaz. Neden? Çünkü bu rivayet umum. Nebih-i Saselem diyor ki büyüyü çözmek şeytan işidir. Bu umum. Değil mi? İster normal yolla çöz. Şari'i yolla çöz. İstersen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 Tinebi sallallam zaten büyüğü ne yaptı Gitti o kendisinde yapılan O büyüğü ne yaptı kuyudan çıkardı Değil mi? Çözüldü otomatik bir. Evet Tamam alıştırmalar mı? Tamam yeter O kadar inşallah Fıkıhtan da biraz alalım kısaca Fıkıhtı evet. ne var? Fıkıhtı abdest Abdest müjdesi. Girelim mi abdeste? Arkadaşlar siz bekleyin arkadaşlar sayılır. Abdest müjdesi. Siz sen, sen bekleyebilirsin. Tamam burada bırakalım o zaman. Allahu ala, asallahu ala, müminin Muhammed ve ala sakin.